The falling leaves Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım müziği Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz Altul Güzeldere Güven Güzeldere The order is fading, And the first one now Will later be last For the time. They are changing. Merhaba, 27 Kasım 2016, ee, yine bir pazar akşamı, yine karşınızdayız. Ee, Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan e, müzik ve edebiyat serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programı ile karşınızdayız. Ben Altu Güzeldir. Merhaba, ben de Güven, güzel Merhaba Güven. Ee, geçen hafta e, Bob Dylan'ın e, 13 Ekim 19 e, pardon 17 Mayıs 1966'da e, vermiş olduğu Royal Albert Hall e, konseri adıyla yayınlanan halbuki Manchester Free Trade Halda e, gerçekte yapılmış olan. Ve 13 Ekim 1998 tarihinde yayınlanmış olan konser albümünü çalmaya devam ettik. Şimdiye kadar iki hafta çaldık. Geçen hafta bir evvelki hafta Leonard Cohen'in ölümü sebebiyle bir anma programıydı. Ondan önceki hafta bu live 1966 Royal Albert Hall Kansert isimli albümü çalmaya başlamıştık ilk bölümdü. Geçtiğimiz hafta ikinci bölüm. Şimdi önümüzde yedi parça var. Çalabilirsek hepsini belki bitiririz diye düşünüyoruz. Evet bir özet olması babından bu albüm iki disklik bir albüm halinde yayınlanmıştı. 1966'da kaydedilmiş olmasına rağmen yayınlanma tarihi 1998... Programda biz kronolojik bir süre izlemeye çalışıyoruz fakat kronolojiyi plakların ya da albümlerin yayınlanma tarihine göre değil icraların kayıtlarının yapıldığı tarihlere göre yapmanın da doğru olacağına karar verdik. Yani 1998 albümlerine geldiğimiz zaman bu albümü çalmaktansa şu anda 1965-66 o civarlarındayız dilanın hayatının. Ee, bu albümü de o sebepten şimdi çalıyoruz. Altun geçen hafta uzunca böyle anlattığı gibi albümün e, e, birinci planda e, yalnızca akustik şarkılar var. Yedi şarkı vardı. Ee, She Belongs to Me, Fourth Time Around, Visions of Johanna, Soul Over Now, Baby Blue, Desolation Row, Just Like a Woman ve Mr. Tambourine Man. Ee, bu ikinci e, bugün çalacağımız e, plakta ya da diskte ise sekiz parçalar ve hepsi elektrikli e, enstrümanlarla icra ediliyor. Tell me mama, I don't believe you, baby let me follow you down. Just like Tom Tom's blues, leopard skin pillbox hat, one too many mornings, ballad of a thin man, olarak man, like stone. Bunların e, hemen hepsi şimdiye kadar diğer albümlerinden e, bahsederken Bob Dylan'ın çalmış olduğumuz şarkılar ama Manchester'daki e, albümde kaydedilmiş haliyle canlı e, kayıtlardan bugün çalacağız. Az konuşup e, çok çalmayı becerebilirsek, geçen hafta altı albümün bu ikinci yüzündeki ilk şarkıyı Talmi Mama'yı çalmıştı. Kalan 7'sini de bugün çalıp e, bitirebiliriz diye düşünüyoruz. Evet o zaman e, az söz çok müzik diyorsak bu hafta hemen ilk parçamızı dinlemeye başlayalım istersen. E, i̇lk parçamız e, Bob Dylan'ın e, Another Side of Bob Dylan isimli e, 1964'te yayınlamış olduğu albümden I Don't Believe You. Bob Dylan dinlemekteyiz her akşam her programımızda olduğu gibi The Royal Albert Hall konseri adıyla yayınlanmış olan albümde albümün ikinci cdsinin ikinci parçası ikinci cd demin güvende söyledi elektrikli enstrümanlarla çalınıyor. O yüzden de hala 60'ların ortasındayız 1966 yılı. ...hala Dylan'ın Folkilerle veya Folkilerin Dylan'la sorunları sona ermemiş. O yüzden de daha önceki haftalarda çaldığımız akustik bölümlerde... ...büyük bir alkış alırken Dylan elektrikli enstrümanlarla çalınan bölümlerde karışık tepkiler alıyor. Alkışlayan da var, yuhalayan da var. Böyle daha karışık bir şekilde gidiyor. Zaten... O yıllardaki 65-66 yıllarındaki Bob Dylan'ın neredeyse bütün konserlerinde elektrikli enstrümanları geçtiği zaman böbür bir yuhalama eğilimi başlıyor seyircide ve adeta böbür bir savaş meydanında çıkar gibi. Dylan ve grup sahneye çıkıyor ve şarkılarını seslendiriyor. Demin söylediğimiz şey demin çaldığımız parça I Don't Believe you'du Bob Dylan'ın Another Side of Bob Dylan adlı albümünden. Evet yani Bob Dylan'ın bazılarının düşüncelerine göre folk müziğe ve akustik olarak icra edilen müziğe ihanet etmesinin artık dünya alem tarafından bilinmesine sebep olan belki bu konserdir diyebiliriz. O günden sonra da Bob Dylan'ın peşini kendisini ihanetle suçlayan sevenleri mi demek lazım sevmeyenleri mi demek lazım bilemedim peşini bırakmıyorlar sene 1966 Bob Dylan yedi tane stüdyo albümü çıkartmış durumda bu konser çıktığı zaman ve henüz 25 yaşında konserin ikinci Albümü olarak e, kaybedilen ikinci e, tarafından e, şimdi iki parçayı peş peşe dinleyeceğiz. E, önce Bob Dylan'ın ilk albümü olan Bob Dylan e, isimli albümden e, ama Bob Dylan'a ait olmayan Eric Von Schmidt'in e, yazmış olduğu bir şarkı Baby Let Me Follow You Down. Arkasından da Just Like Tom Thumb's Blues gelecek. I'm down Called yes, I see. This is uh, this is called yes, I see. You've got your brand new leopard skin pillbox hat. <laughs> Dylan'ın olaylı bir konser kaydını dinlemekteyiz. Yanlışlıkla The Royal Albert Hall konseri diye bilinen ama aslında Manchester'daki Free Trade Hall'da e, vermiş olduğu 1966 konserinin kaydı. E, Üst üste iki parça dinledik. Baby Let Me Follow You Down, Bob Dillon'un, Bob Dillon isiminin ilk kaydımından ve daha sonra Highway 61 Revisited'den Just Like Tom Toms Blues". Ee, bir sonraki parçamız e, Leopard's Skin, Pillbox Hut. Aslında e, Just Like Thumb Toms Blues'un sonunda e, ilginç bir şey var. E, Bob Dylan şarkıyı anons ediyor fakat ardından e, alkışlayanlarla yuhallayanların seslerinin birbirine karıştığı e, bir dakikalık kadar bir kaydı daha e, az önce e, duymuş olduk. Evet, 1960'ların ortasındaki Bob Dylan'a bakmaya onu anlamaya çalışıyoruz. Bundan bir sonraki albümlerde Bob Dylan hiç tanınmaz derecede bambaşka yönlere doğru gidecek. Bu 60'ların ortasındaki albümlerinin hele de Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde hala belki de en büyük üç albümü olduğu düşünülüyor Bob Dylan'ın. Çok kısa süreler içinde, aylar içinde birbiri ardına yayınlanmış. Hele de London Blond çift e, plaklık bir albüm. E, dolayısıyla aslında toplamda hani, dört plaklık malzeme var içinde. E, ilginç bir şekilde Bob Dylan burada e, sanatsal yeteneklerinin çok erken bir şekilde zirvesine çıkıyor. Yani neredeyse 23-24-25 yaşlarında 24-25 yaşlarında bu bu büyük eserleri veriyor e, işin ilginci de ondan sonraki e, yıllar geçtikten sonra yaptığı röportajlarda ya ben bunları nasıl yazdım hiç böyle bu bulutlu bir şey var e, hatıra geçidi var hiç hatırlayamıyorum aslında yazabilsem böyle şarkılar yine yazmak isterdim ama yazamıyorum diye de ilginç yorumları var. <gülüyor> Bu albümlerdeki şarkıların anlatıları sırasında Bob Dylan hep e, benzer bir pozisyondan bakıyor, benzer bir perspektiften bakıyor sanki dünyaya. E, gözünün önünde e, çılgın şekilde e, birbirinden acayip olaylar, o, olmakta olan olayları, olaylar geçidi var. Onları Şaşkın bir şekilde bir kenardan seyreden ve belli bir düzenli zaman akışı bile aramadan, hatta mantık akışı bile aramadan biraz da işte Arthur Rimbaud'un 100 yılı aşkın zaman önce evet 100 yıl aşağı yukarı önce şiirinde yapmış olduğu gibi bilinç akımı da kullanarak çok kayda değer şarkılar yaratıyor. Bu şarkılar da ee, serbest uçuşan metaforlarla dolu ama bir metaforu e, metafor çözümlenmeyi isteyen bir şeyse, söz oyunuysa bunların çoğu söz, çözümlenemiyor bile. Ne oldukları anlaşılamıyor bile. Ee, Bob Dylan'ın bu şekildeki e, şarkı sözü yazma tekniği aslında bundan birkaç yıl sonra Hunter Thompson'ın Meşhur gazeteci yazar Hunter Thompson'ın kullanacağı, kendisinde benimseyeceği ama bunu düz yazı olarak yapacağı hatta işte gazete yazılarında yapacağı bir teknik. Aynı zamanda bu şarkıları yazarken Bob Dylan son derece öz yaşam öyküsel bir perspektiften de bakıyor. Mesela demin dinlediğimiz Tom Tams Blues'da diyor ki... Burgundy ile başladım yani kırmızı şarapla diyebiliriz ama az zamanda daha, daha sert malzemelere geçtim. Ee, herkes oyun sertleştiği zaman arkamda duracağını söylüyordu ama meğerse e, her, bu, bu bana yapılan bir şakaymış. Çünkü e, dönüp arkama baktığım zaman blof yapabileceğim bile hiç kimse kalmamıştı. Ben yeter, tamam bu iş bana yetti. Ben New York şehrine geri dönüyorum diye. Bence çok hoş, çok şey, keyifli, unutulmayacak şey. Bir, iki, dört, altı, sekizlik, sekiz satırlık bir bölüm. Ama şarkının tamamı böyle. Şimdi bir sonraki şarkıya geçiyoruz. Bir sonraki şarkımız da London Blond albümünden... Yine çok önemli bir şarkı, Leopard Skin Pillbox Hat. <Gülüyor> Over time, they've it. They can't if you if you only just wouldn't clap so hard. Bob Dylan, then leopard skin, toolbox hat isimli parçayı dinledik. Manchester'daki 1966 konser albümünün canlı kaydını çalmaktayız. Şarkıların sonlarında hem şarkıların anons edilmesi, hem enstrümanların akord edilmesi sırasında altışlayanlar ve yuhalayanların sesi bir arada duyuluyor. Biz de bu olaylı ve Dylan'in müzik kariyerinde bir dönemeç teşkil etmiş olan konserin havasını verebilmek için bunları kesmedik, e, çalıyoruz. Şimdi e, son üç parçaya gelmiş durumdayız. İki parçayı üst üste e, çalacağız. Önce e, Times Very Changing e, 1964 albümünden One Too Many Mornings arkasından da Highway 61 Revisited'ten e, Revisited'de e, yer almış olan Ballad of a Finman gelecek. dinledik. One Too Many Mornings ve müthiş bir şarkı Bellidof Etin Man. Ee, Bellidof Etin Man Highway Sixty One albümünden geldi. Ee, bence 60'ların ortasındaki Bob Dylan'ın işte ilk 3 ya da ilk 5 şarkısından biri olabilecek kadar büyük bir şarkı. İlginç bir şey pek de e, o Best Of albümlerinde kendine yer bulamayan bir şarkı. Belki de gelmiş geçmiş en nihilist, en protest şarkı bu şarkının yapıldığı dönemde e, protest bir şarkı olarak algılanmaması başta da tabii başka bir ironi. E, o kadar kuvvetli bir aslında e, ironi içeriyor ki sanki bugün bizim yaşadığımız hayatta da birisinin çıkıp böyle şarkılar yapmasına ihtiyacımız var hissi ne insan kapılmadan edemiyor ee, sıkça referans yaptığım Mark Marcosi'nin Wicked Messenger kitabından bir e, anekdota anlatmak istiyorum 1967 yazında Hugh Newton Eldridge Cleaver ve Bobby Seal diğer arkadaşlarıyla San Francisco'da buluşuyorlar ve Kara Panterler gazetesini çıkartmaya hazırlanıyorlar bir yandan gazete üstünden üstünde çalışırken bir yanda da e, kafayı tamamen Beledofetin Man şarkısına takıyorlar. E, hatta Bob Seal bununla ilgili diyor ki o kadar döne döne hiç durmadan dinliyorduk ki sadece gazeteyi çıkarmaya çalışan biz değil, kapıdaki güvenlik arkadaşlarımız bile ki herhangi bir baskına veya saldırıyı uğramayı bekliyorlar. O yüzden güvenliğimiz sağlaması gereken arkadaşlar bile kulaklıkları takıp müziğin sesini açıp Belafonte'in menle kendilerinden geçiyorlardı ve kapıya kapıya kimse bakmıyordu. Böyle de hoş bir anekdot var orada. Evet albümün son parçasına geldik. 949 Açık Radyoda zamanlar değişirken Bob Dylan şarklarıyla yarım yüzyıl programını dinlemektesiniz. Programın Sonundayız. Bugün daha önce başlamış olduğumuz The Royal Albert Hall Concert diye bilinen ama yanlış bilinen aslında Manchester'da 1966'da Bob Dylan'ın vermiş olduğu konseri kaydını içeren iki disklik albümü dinlemekteyiz. Birinci diskte tamamıyla kendi başına akustik olarak parçaları icra ediyordu Dylan. İkinci diskte ise The Hawks grubu ile birlikte elektrikli enstrümanlar kullanarak bambaşka bir seda ile karşımıza çıkmıştı. E, sevenleri de nefret edenleri de e, olmuş. E, kayıtların arasında duymuş olduğunuz alkışlardan ve yuhalamaların birbirine karışmasından da anlayabileceğiniz gibi. E, ben de kendi adıma şunu söyleyerek e, sözlerimi tamamlayayım. Eğer 1966'da e, Bob Dylan'ın yalnızca akustik parçalarıyla dinlemiş, işte e, Times They Are Changing ya da Mr. Tambourine'nin mırıldanarak bu konsere gelmiş ve konserin ikinci e, yarısındaki bu elektrikli enstrümanlarla yapılmış icralarla karşılaşmış olsaydım benim de e, hiç hoşuma gitmezdi herhalde. En azından insanda var canına, e, ne kadar... Ee, şarkılar iyileşmiş çok daha e, güzel bir Bob Dylan karşımıza çıkmış hissini ben de uyandırmadığını burada söyleyeyim ama e, herkes benim gibi düşünmüyor eğer mahir olsa aramızda program ortağımız herhalde o da e, elektrik enstrümanlardan yana e, desteğini koyardı diye düşünüyorum e, bu vesileyle bir de güzel haber vermiş olayım 3 gün öncesi itibariyle e, Mahir'in tam doğum gününe denk getirecek şekilde 24 Kasım'da e, Mahir'in ve eşinin bir oğulları oldu e, Ozan'a buradan hoş geldin diyoruz altıyla ben e, Mahir de bize bir mesaj göndermiş e, programı açtık dinliyoruz Ozan'ın ilk yılını e, dinliyor ve hoşuna gitti demiş Eh babasının oğlu başka bir şey beklemezdik zaten tebrik ediyoruz Ilgaz ailesini bize bu programda teknik masada Selahattin Çolak yardımcı oldu kendisine çok teşekkür ederiz bugün bir program destekçimiz yokmuş şimdiye kadarki bütün program destekçilerimize hep bir arada teşekkür ederek o halde programı bitirelim programla ilgili duyuruları Twitter'dan e, takip edebilirsiniz. isterseniz zamanlar değişirken ya da Dillon Alt Tire Açık Radyo hesabından bizi izlemeniz mümkün. E, böylece bu programın daha sonuna geldik. E, programı e, bu e, Royal Albert Hall diye bilinen albümün son şarkısıyla Highway 61 Revisited'de yer almış olan bir parçayla kapatıyoruz. E, like Rolling Stone. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.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 Zamanlar değişirken. Bob Dylan çarklarıyla <gülüyor> yarım biz. This is Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altuğ güzelleri Güven güzelleri They are a-changin'